Bak benim pek tipim değil Ama artık bazı heriflerin hep dilindeyim <gülüyor> Beklediğimden çoktu kaldı rap kliplerim Oh, oh galiba bu overdose pektiripteyim <gülüyor> Şimdi tekniğindeyim Ama bu ve paçlarım bir önemi yok Bilgi çeken rapçilerin imajların Hep aitim Kaspar'ı bu endüstri saçmalık Çünkü ben bir peruk takıp dinlenmeye başladım <gülüyor> Anlamaya başladım ama nakodum sektöründen iranmaya başladım şarkılarım dilden dile yayılınca birden birer dinlenmeye başlayınca mimlenmeye başladım anladım ki her rap tikeri diyor onlar temiz şeyler yazdığında nefis spek diyor bense pek istekli değilim artık net etmiyorum tuhaf kendi babama biris yapıp biris bekliyor <gülüyor> ama bu işte yargıç olsa kesin hüküm giyerdim ne oldu galip mi geldim siz de değil diyen bir Bidem oldu bir yerlerde anı yaşa diğer bir Değişse istediğini yap yani kart ediyen beat. Beat. alıyor Her bir beni sanki esrar için tek rapçı benmişim gibi. Ben de mi esrar keşter bir biri gibi şarkılarda da kardeşim benermişim mi? Ama sen de haklısın çünkü ceget tam bir pislik. O günahkar bir iblis ve intikam vakti ismi. Benim de şeyecek. Öylesi Sadece legalize diye bilen bir aktivistim. Asortif partimizle yudumlayıp hak biriski. Güzel bir kahve. De kandırıp bir aktiristi Ayakmak isterdim ama bunlar haddimiz mi? Mal gibi kalbimizle refçi olduk Hakkımı Gene de yopasları Darwinist Bir dinsiz gibi kıstırırken eğleniyorum. Her biristi fakat bunu seviyorum ben Hangimiz bir normaliz ki artık cagıt Maalesef ki tahtın tek faresi Benim normal olmama normal Bana onlar diyorları normal Pop müzik çaldı sır, Gece seçkin mekanlarda bir pelin suç şarkısı. Hoşuma gitmiyor, Durumdan rahatsızım 3 saattir bu çalıyor Şu parçayı kapar mısın? O zırvayı dinlemeyeceğim bütün sene İnsanların tek yaptığı rap müziği küçümsemek İkminizde Belki de şansımı ha Yeteneksizsiniz de denemeliyim Düşünsene sene. lan Seda der ki Çok saçma ha ha Ve hayır butonu aşırı dozda voltajdan patlar Ve benim olduğum kısmı kesip montajla Zorunda kalırlar Serdar Ortaç'la Aptalca Aşk demalı boktan, tam on parça yapmak Zorunda kalma üyelerim ne olacaktan hatta. Budandan ve bik bik de oh o oh. Ve biş biş gibi şarkıları dinleyerek Coşmakta matrar Bir gibi hissediyorum benim burada asıl geli Asın beni kasırganın sebebiyim Nasıl denir bilmiyom bu ana akım Medyaya da basın beni kaldıramaz Henüz kimse buna hazır değil Benim normal olmama normal